Hazreti Ali, mezarlığa neden sık gittiğini soranlara şu cevabı vermiş. İki sebebi var. Anlattıklarıma itiraz etmiyorlar ve arkamdan gıybetimi yapmıyorlar. Evet, malın nerede? Hasan el-Basri, ben ölümden korkuyor ve onu sevmiyorum diyen birine şu cevabı vermiştir. Malını geride bıraktığın için ölümü sevmiyorsun. Eğer malını ileriye yani ahirete gönderseydin peşinden gitmek isteyecektin. Evet. Mezar taşı yazısı. Behlül Dana'ya biri sorar. Oğlum öldü. Mezar taşına ne yazdırayım? Behlül Dana şu cevabı verir. Şunu yazdır. Dün altında olan çimenler bugün üstünde yaşardı. Ey yolcu anla ki şu toprak... Günahtan gayrı her şeyi öper. Evet. Peygamber Hanesi. Hazreti Mevlana evlerinde yiyecek olarak hiçbir şey kalmadığını söyleyen hanımına tekrar tekrar sormuş. Gerçekten hiçbir şey kalmadı mı? Evet demiş eşi. Hiç yiyeceğimiz kalmadı. O yoklukta tükenmez hazinelerin sahibini bulan Mevlana... Ellerini kaldırıp Allah'ım Sana hamdü senalar olsun diye şükretmiş Evim peygamber hanesine benzedi Evet Riyakara cevap Adamın biri Hazreti Ali'yi gıyabında yani Ardından kötülediği halde yüzüne karşı övmeye başlayınca Ondan şu karşılığı almıştır Söylediklerinden daha aşağı fakat içinden geçirdiklerinden daha üstünü, evet ruhlar nereye gider? İbne Abbas Hazretlerine ruhlar cesetlerinden ayrılınca nereye giderler? diye sorduklarında o yüce insandan şu cevabı almışlar: Ya biten kandillerin ışığı nereye gidiyorsa oraya.